Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Rasulillah. Sevgili dinleyiciler, bir Kur'an kavramıyla daha karşınızdayız. Programı takip eden dinleyicilerimiz yakinen bilecekleri gibi, son iki hafta e, Allah'ın azabı olan cehennemle, ateş ile ilgili e, değerlendirmelerde bulunmuş, bu hafta cennet konusuna giriş yapacağımızı ifade etmiştik. Kur'an-ı Kerim, dengeyi bozmamamız açısından en güzel eğitim tarzı olarak korkutma ve korkutmayı da beraber hemen onu takip eden müjdelemeyi dengeli bir şekilde mesajlarında kullanır ve insanın korkuyla ümit arasında yaşaması açısından cehennem gibi azap ayetlerini ifade eden konudan hemen sonra istisnanın Hemen yok sayılabileceği kadar cenneti Allah'ın rahmetini, nimetlerini delirtir, ifade eder. Dolayısıyla karamsarlığa, kötümserliğe giden yolları tıkar, sadece olumsuz tablolarla insanın dengesini bozmasına müsaade etmez. O yüzden cehennemle ilgili ayetlerin hemen devamında, Cennetle ilgili mutlaka ya direkt ya da dolaylı bir ifade söz konusudur. Nedir cennet? Hepimiz az çok biliyoruz ama zaman zaman cenneti cennete götürecek güzel amelleri unutuveriyoruz. Cennetin anlamı Arapça kelime olarak örtmek, gizlemek anlamında cen, cim, nun ve nun kökünden türemiş bir isimdir. Bitki ve ağaçları ile toprağı örten bahçeye, yeşillikleri bol, sık dal ve yaprakları ile yeri gölgelendiren bağlık ve bahçeye Arapça'da cennet denilir. Bu anlama gelir. Kurani bir terim olarak ya da e, İslami istilaha giren şekliyle, Peygamberlerin davetine uyarak iman edip, ahirete ait işleri yani kulluk vazifelerini, Elinden geldiği kadar güzel bir şekilde yapan, iman sahibi gücü yettiği kadar müttaki olma gayreti içinde bulunan kimseler için hazırlanmış bir mutluluk beldesidir, bir huzur yuvasıdır cennet. Ahiret hayatında müminlerin ebedi saadet ve nimetler yurdu olan e, bu cennetin e, bu şekilde adlandırılmasının sebebi genel görünümüyle. ...dünya bahçelerine benzediğinden dolayı ya da eşsiz nimetlerini insan idrakinden, insanın tümüyle anlayabileceği özelliklerden gizlemiş olması şeklinde açıklanmıştır. Evet, cennet kelimesinin çoğulu cennat veya cinan şeklinde kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de cehennemin yedi tabakası gibi cennetin de sekiz tabakası olduğu... 8 değişik e, cennetin bulunduğu e, ayetlerde ifade edilir. Cennetlerle alakalı e, Kur'an-ı Kerim'de e, 147 yerde direkt cennet kelimesi geçerek e, bahsedilir. Onun dışında da Allah'ın bitmeyen tükenmeyen nimetleri anlamında cenneti dolaylı olarak ifade eden e, bolca ayetlere ve cennet tasvirlerine de e, yer verildiği, Kur'an'ı okuyan kimseler tarafından e, rahatlıkla tespit edilebilecektir. Evet İslam literatüründe cenneti ifade etmek üzere kullanılan isimleri ve cennet tabakalarını e, alimler şu şekilde sıralamışlar ki e, bu cennetlerin e, Kur'an'da e, tabaka anlamında veya farklı cennetler anlamında e, kullanıldığını e, net bir şekilde ifade edildiğini e, belirtmiş olalım tekrar. Cennet, ebedi saadet yurdunu ifade etmek üzere Kur'an'da ve çeşitli hadislerde, diğer İslami eserlerde yer alan, e, cennetin diğer isimleri arasından en çok kullanılan, içindeki bütün mekan ve imkanları kapsayacak şekilde muhtevası kapsamı geniş tutulan bir terimdir. İslami literatürde ebedi saadetle ilgili vaatler, özendirici anlatım ve tasvirler genellikle Cennet ismi etrafında yoğunlaşır. Diğer isimler tekil olarak kullanıldığı halde cennetin çok sayıdaki ayette çoğul şekliyle yani cennat ifadesiyle yer alması işte o mutluluk beldesinin bir bölgesinin değil tamamının adı olduğunu yani tüm cennetlerin genel adının cennet ifadesiyle cennetler ifadesiyle aldığını yani cennetin hem özel bir cennet için hem de Kur'an'daki esas kullanımıyla bütün cennet nimetleri ve bütün cennet tabakaları için e, genel bir at olduğunu ifade edebiliriz. Kur'an'da diğer cennet tabakaları veya cennet çeşitleri e, şu şekilde sıralanır. İkinci olarak cennetün naim 13 ayette geçer. Refah, huzur, mutlu hayat anlamına gelen Nimet kelimesinin daha kapsamlı bir muhtevası naim ifadesiyle vurgulanır ki bu aynı zamanda insana mutluluk veren maddi manevi bütün güzellikleri ifade eder. Dolayısıyla böyle bütün nimetlerin toplandığı naim cenneti e, vurgulanır ki Kur'an'da şu ara suresinde beni cennetü naime onun varislerinden kıl. ...ona ulaştır diye dua edildiği, böyle dua öğretildiği e, söz konusudur. Yine Kur'an'da e, sık sık ifade edilen adın cenneti, cennetin diğer bir adı veya tabakasıdır, bölümüdür. İkamet adın kelimesiyle ifade edilir. Yani adın ikamet edilen, oturulan, e, rahatça yerleşilen yer anlamına gelir... Kur'an'da adın cenneti 11 ayette kullanılmıştır. Cennetin belli bir bölümünün adı olduğu veya çoğul şeklinde kullanılışına bakarak e, cennetin tümüne de verilebilecek bir ad olduğu değerlendirilebilir. E, Kur'an-ı Kerim'de mesela geçen Beyyine suresindeki e, ifadeyi e, hatırlatmış olayım. Şüphesiz ki iman edenler ve salih amel işleyenler yok mu? İşte onlar mahlukatın en hayırlısıdır. Onların mükafatı Rableri katındaki ebedi kalacakları adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bu Rabbinden sakınan, ona saygı gösteren takva sahipleri içindir denilir. Yine diğer bir cennet, Firdevs cennetidir. Özellikle içinde üzüm bulunan bağ bahçe anlamına gelir Firdevs. Tabii ki e, ahiretteki Firdevs cennetinin içinde e, ne tür güzellikler, özellikler ve meyveler bunun yanında üzümler bulunduğunu e, gayb haberi konusunda bize ulaşmadığı için yeterince bilmek mümkün değildir. Allah inşallah o cennetleri yerinde görerek e, tanımış, nimetlerini tatmış. Dolayısıyla bugün... Çok kısa bir şekilde özetle e, bildiğimiz, Rabbimizin özet olarak bize bildirdiği bu cennetleri yakinen tanıma imkanına inşallah sahip olmuş oluruz. E, Kur'an'da e, iki ayette Firdevs cenneti kullanılır. Cennetin ortası, yüksek yeri, değerli bölgesinin adı olarak da müfessirlerin izah ettiği e, ...görülür Firdevs cennetine... ...şüphesiz iman edip... ...salih amel işleyenler... ...güzel davrananlar için... ...barınak olarak Firdevs cennetleri... ...vardır... E, ...denilir Kehf suresinde... ...yine cennetin tabakalarından... ...veya bölümlerinden... ...isimlerinden bir tanesi de... ...hüsna ifadesiyle... ...belirtilen bir... ...tabakadır... E, ...hüsna daha güzel, daha iyi... ...ya da en güzel, en iyi... ...anlamında e, bir kelime e, teşkil ettiği halde... ...burada cennet anlamına e, geldiği ayetlerdeki hüsna kelimesinin e, vurgulanılır. Güzel davrananlara hüsna yani daha güzel karşılık e, söz konusudur. Cennetin hüsna makamı söz konusudur diye Yunus suresinde ifade edilir. Yine cennetin Kur'an'da geçen... Diğer bir adı veya bölümü darusselamdır. Maddi ve manevi afetlerden, hoşa gitmeyen şeylerden korunmuş olma anlamındaki selam kelimesiyle dar yani yurt kelimesinden oluşan e, bu deyim, terkip, iki ayette cennetin adı veya bir tabakası olarak zikredilir. Dolayısıyla cennetin esenlik yurdu olduğu, hoşa gitmeyen tüm şeylerden arınmış selam yurdu olduğu vurgulanır. Dolayısıyla tüm esenliğin, mutluluk ve huzurun ancak cennette bulunabileceği, sonsuz hayatın ihtiyaç bırakmayan zenginliğin, efendim, e, zillete yer vermeyen şeref ve üstünlüğün, e, her türlü kamil anlamda sağlığın, sıhhatin sadece orada selam yurdunda bulunacağı e, bu ifadeyle vurgulanmış olur. Allah İnsanları Darus Salama çağırıyor. O dilediği kimseleri dost doğru bir yola hidayet eder denilir Yunus suresinde. Cennetin diğer bir adı veya bölümü Darul Mukame şeklinde ifade edilir Kuranda. Asıl durulacak yer, ebedi istikamet edilecek yurt anlamındaki bu terkip de cennete girenlerin Allah'a hamt ve şükür sırasında bulundukları mekan için kullanacakları bir tabir olarak. Ee, Kur'an'da Fatır suresinde ifade edilir. Yine bir diğer cennet e, tabakası veya ismi Cennetül Meva'dır. İman edip güzel amel işleyenlere gelince onlar için Meva cennetleri vardır buyurulur. Secde suresinin 19. ayetinde. Yine bu isimlerin dışında ev, konak, şehir, ülke anlamlarına gelen dar kelimesi Kur'an'da Darur hult yani ebediyet, sonsuzluk yurdu anlamında ...ifadesiyle yine darul ahire, ahiret yurdu, akıbetü dar, ukbeddar şeklinde... ...dünya yurdunun sonu anlamında e, cennet e, anlamı e, için kullanıldığı görülür. Evet sevgili dinleyiciler, Kur'an'da zikredilen bu isimler cennetin tabakaları olarak da kabul edilir, isimleri olarak da. İşte bu tabakalardan her birinde müminlerin yaptıkları iyi işler karşılığında... Girecekleri ve yükselecekleri derece veya mertebeler vardır. Ee, sahih hadislerde mesela Müslüm'ün e, Ebu Said'l Hudri'den rivayet ettiği bir hadiste Allah yolunda cihad edenlerin cihatları sebebiyle cennette yüz derece yükselecekleri her derecenin arası ise yer ile gök arasındaki mesafe kadar olacağı peygamberimiz tarafından haber verilir. O yüzden cehennemde... İnsanların suçlarına göre derece derece azap çeşitleri olduğu gibi, her insanın e, azabı, cehennemi eşit olmadığı gibi cennetin de e, müminlerin dünyada dereceleri birbirinden farklı olduğu, takvaları, salih amelleri hatta imanlarının e, kemalleri farklı olduğundan dolayı e, ulaşacakları neticede cennetlerin bölümleri veya e, farklılıkları da söz konusu e, olacaktır. Allah'ın e, insanlara adaletle ve adalet üstü ihsan ve güzellikle muamele edeceğinin e, bir yansıması olarak e, sadece e, iman edip amellerinde noksanlıklar bulunan müminle kamil anlamda yakın iyi bir şekilde iman edip tevhid'e hiçbir halal getirmeyen ...ve bunu salih amellerle, cenneti görür gibi e, oraya yöneltecek güzel davranışlarla hayatını süsleyen insanların girecekleri e, cennetler, alacakları ödüller tabii ki birbirinden farklı olacaktır. Evet sevgili dinleyiciler, bu ayet ve hadislerden cennetin birçok tabakası olduğu anlaşılıyor. Bu tabakalardan bazılarının daha yüce ve nimetlerinin daha güzel veya daha eftal olması sebebiyle isimleri, e, farklılıkları e, bize özet olarak bildirilmiş. Firdevs cenneti mertebece en yüksek olan cennet tabakası olarak e, müfessirlerce e, hadis-i şeriflerden çıkan e, işaretlerden ve belirtilerden dolayı vurgulanır. Sevgili dinleyiciler... Biz cenneti gözümüzle görmüş olmadığımızdan onu gördüğümüz bazı şeylerin bir benzeri olduğunu e, zannederiz. Kur'an da bize görmediğimiz ayrı bir alemin e, dünya nimetlerine benzemeyecek güzelliklerini anlayabilmemiz için bize yaklaştırarak altından ırmaklar akan e, içinde ebedi kalacağımız meskenler olan, güzel köşk ve saraylar bulunan bahçeler şeklinde e, vurgular. Dolayısıyla bütün lezzetler cennet denilen e, bu üç temel özelliğin içerisinde e, dünyada çok küçük çaplı karşımıza çıkıyor ki Allah bu imtihan olarak bazılarımıza daha çok, bazılarımıza daha az verdiği, bu nimetlerin en güzelini sonsuz bir şekilde e, ve hayalin bile e, alamayacağı kadar muhteşem özelliklerini ahirette müminlere hazırlamıştır. Tekrar ifade edeyim ki dünyadaki bütün lezzetler e, şu üç şeyde toplanmıştır. Birisi güzel bir ev, e, ikincisi e, uygun güzel temiz. Bir rızık yani yiyecek içecekler ve üçüncüsü de uygun güzel bir eş. Dolayısıyla insan hayatında çalışıp çabalar ve bu üç nimete sahip olmak için e, bu üç nimetin e, kendisini huzura kavuşturacağını değerlendirerek belki bütün uğraşlarını e, dünyaya yönelik bütün uğraşlarını dünyadaki mutluluğun bir göstergesi olarak e, ...bunlara sahip olmaya yöneltir. Yani iyi bir evi olsun. E, güzel, e, bol nimetleri yani rızık ve yiyecekleri temin edilmiş olsun. E, ve güzel bir e, saliha veya salih bir eşi, arkadaşı, yoldaşı olsun. Diğer nimetler bunların içerisine e, girdiği müddetçe, bunları tamamladığı müddetçe bir önem taşır. İşte Kur'an-ı Kerim'de cennet tabiriyle... Hem güzel bir mesken, muazzam bir ev yani saray ve köşk hem de en güzel nimetlerin, içeceklerin e, bulunduğu bir yeme içme yurdu. Aynı zamanda e, insanın en güzel arkadaşı, eşi hem cennet e, yaratıklarından, e, hurilerden veya e, cennet erkeklerinden hem de Dünyadaki mümin e, karı ve kocanın birbirlerinden yararlanabilecekleri bir evlilik hayatı en güzel şekilde orada e, müminlerin karşısına çıkacaktır. Dünyada işte bu evin, rızkın, yiyeceğin, evliliğin e, elden çıkacağı, kaybolacağı korkusu yararlanmayı yer yer kederlendirip gölgelendirebiliyor. Bu korku cennette yok. Cennette korku ve üzüntü olmayacak. Dolayısıyla bu köşkler elimden çıkar mı? Bu yiyecekler tükenir mi? Bu e, mutlu bir aile hayatı sona erer veya bazı e, problemlerle e, huzursuzluğa doğru gider mi gibi bir endişe olmayacak. Orada insanlar, müminler ebedi kalacaklar. Nimet ve sürur tam ve mükemmel olarak insanı kuşatacaktır. Dünyadaki bütün zevkler, bütün nimetler... Hem e, eksikleri vardır, e, yer yer insanı rahatsız edecek boyutları e, söz konusu olabilir, hem de çok kısa bir zaman sonra onun zevki e, kaybolur gider. Yani dünyadaki yiyeceğin de, evliliğin de, e, ev gibi güzel mekanların da zevki bazen bir iki dakika içinde e, ağız tadı e, geçiverecek şekilde tükenir ya da hatta bazı zevklerden sonra insanda yorgunluk bir ağırlık bir külfet söz konusu olur dolayısıyla sonunda genellikle dünya nimetlerinin sonunda o nimetlerden yararlandıktan sonra bir zahmet vardır bir sıkıntı vardır ve bu nimetler de kolaya mal olmuyor bir ev sahibi olmak efendim güzel nimetlere ulaşmak için ee, insanlar bazen sağlıklarını tüketiyor, bazen yıllarını, on yıllarını vererek e, bu tür nimetlere, dünyevi nimetlere sahip olmak için e, çokça yoruluyorlar, sıkıntı ve zahmetlere katlanıyorlar. Yani dünya zevkleri e, gerçekten çok ucuz değil, bedeli var. Cennetin nimetleri e, geçici değil, sonunda zahmet olan cennetler kısa bir zaman sonra fani olacak, yok olacak cinsten değil. E, hadis-i şerifte Buhari ve Müslim'in ifade ettiği hadiste "Mala aynun ra'at uzunun semi'at ve la, sem ve la ala kalbi beşer" denilir. Dolayısıyla hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir beşer kalbine onun hayaline ulaşmadığı güzelliklerin muhteşem, sonsuz güzelliklerin esas ahirette cennet adıyla müminlerin karşısına çıkacağı unutulmamalıdır. Allah bize böyle güzel bir yurdu e, vaat ediyor, bizi oraya hazırlanmaya çağırıyor, e, ilahi emirleriyle bizim cennete ulaşacağımız amelleri, güzellikleri, ...bize e, nimetinden mahrum olmamamız için merhametiyle hatırlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de cennetin bir adının Darü Selam olduğunu e, belirtmiştim. Dolayısıyla e, selam yurdu olan cennetin e, sahibi olan, e, yaratıcısı olan Allah'ın bir adının da Esselam olduğunu e, hatırlamış olalım. Cennete götürecek olan e, kurtuluş reçetesinin dinin adının da İslam olduğunu biliyoruz. Cennete girecek olan e, kişinin yapısının da teslimiyet içerisinde Müslüman olduğunu, olması gerektiğini e, biliyoruz. Ve Müslümanların dünyevi e, hedeflerinden bir tanesinin de yaşadığı yerleri, ...darul İslam yapma e, idealleri olduğunu değerlendirebiliyoruz. Dolayısıyla bütün bu kelimeler aslında aynı kökle alakalıdır. Silm köküyle alakalıdır. İster cennetin adı olarak selam yurdu, Allah'ın isimlerinden biri olarak esselam. Allah'ın dini ve cennete ulaştıracak... E, Sistemin adı olan İslam ve buna teslim olan kişinin adı da Müslüman. Dolayısıyla Müslüman kimse İslami esaslara riayet ederek eselam olan Allah'ın darus selamına aday olduğunu hatırından çıkarmadan bu kendisini selamete ulaştıracak yol üzerinde olursa tabii ki. Dünyası Darul İslam gibi olacağından ahirette de Darus Selam yani cennet olacaktır. Biz cenneti daha dünyadayken kaybedersek ahirette bulmamız imkansız olacaktır. Dünyada cennetin bulunması Allah'ın istediği gibi bir inanca, istediği gibi bir davranış ve amellere e, ancak ihtiyaç duyuracaktır. Dolayısıyla haramlarda... Bir mutluluk, bir güzellik, bir cennet, küçük bir cennet söz konusu olamayacağından dünyada küçük çaplı cenneti yaşayan insanlar ahirette esas cennete ulaşabilecektir. Kur'an-ı Kerim bunu hatırlatan nice ayetlerle doludur. Hemen her sayfada cennetin güzellikleriyle ilgili mutlaka bir iki ayete ee, ...Kur'an okuyan muhatap olacaktır. Evet sevgili dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim cenneti nasıl tasvir ediyor? Bu konuyu e, biraz daha e, genişçe e, görmeye çalışalım. Kur'an Secde Suresinin 17. ayetinde فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُفْفِيَ لَهُمْ min كُرْرَةَ ayun جَزَاءً بِمَا كَانُوا yamelun" buyurur. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez denilir. Orada Allah'ın ne güzel nimetler hazırladığını, bunların detayını, kapsamını hiçbir insanın bilemeyeceği, güzellikte, muhteşem bir özellikte olduğunu bu ayet bize ifade eder. Dinler tarihindeki e, okuduğumuz hususlara baktığımızda hemen her din ve inanç sisteminin ölüm sonrasında bir hesaplaşmanın, ceza e, yurdunun ve aynı zamanda da mükafat mekanının yani cennet ve cennete benzeyen bir yerin e, kabul edildiğini e, gösterir. E, özellikle e, sonradan tahrif edilmiş de olsa bütün e, kutsal kitapların, bütün e, hak, kökeni itibariyle hak dinin e, ki bunun adının temelde İslam olduğunu Kur'an ifade ediyor, e, cennet vaadi ve cehennemden sakındırma özelliği ön plana çıkar. Dolayısıyla genel olarak bütün İslam alimlerinin cennet tasviri hakkında benimsedikleri görüş, onun mahiyetinin tümüyle bilinemeyeceği, İman esası olarak ahiret ahvalinden biri olan cenneti, diğeri olan cehennemi e, kabul edip iman etmeye e, Allah'ın ve Rasulü'nün verdiği bilgilerle yetinip e, gayb konusunda bilinmeyen şeyleri e, taş atarak e, tahminlerde bulunmamaya e, bizi din edebi davet eder. Kutsi hadis olarak rivayet edilen, edilen meşhur hadisi şerifi e, biliriz. Ben salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, kulağın duymadığı, e, zihnin hayal edemeyeceği, tasavvur edemeyeceği e, mutluluklar hazırladım diyor. E, bu ifadeyi e, kutsi hadis olarak peygamberimiz Allah'ın ifadesi olarak bize e, Buhari'de ve Müslim'in de rivayet edilen hadisiyle duyurmuş oluyor. O yüzden dünya hayatında beş duyu ve akıl alanlarındaki idraklerimiz tabiat şartlarıyla kayıtlı olduğuna göre naslarda geçen cennetle ilgili tasvirleri, cehennemle ilgili tabloları aynı şartlar, aynı çerçeveler içerisinde ya da hayal gücüyle değiştirerek e, algılamış olur. Dolayısıyla e, bunların... E, dünyadaki nimetlere benzerlikler bulunduğu Kur'an'da ifade edilir ama tümüyle nasıl olacağı e, bizim için bilinmezler arasındadır. Bakara suresinin 25. ayetinde cennet nimetlerinin dünya nimetlerine benzediği e, vurgulanırken, bu e, dünyadaki tüm nimetlerinin bir benzerinin ama daha mükemmel, daha Güzel daha muhteşem olanlarının karşımıza çıkacağını ama dünyada bulunmayan görülmeyen e, nimetlerin e, orada e, bulunacağını bildiren ayet ve hadislerle beraber değerlendirildiğinde cennet nimetlerinin benzediği kadar dünya nimetlerinden benzemeyen nice özelliklerini de e, bilmiş oluyoruz. Söz gelimi İbni Abbas'tan e, rivayet edilen bir hadis-i şerifte. Peygamberimiz cennette isimlerden başka dünyayı andıran hiçbir şey yoktur denilir. Yani dünya nimetlerinden çok daha farklı, çok daha muhteşem, çok daha güzel nimetlerin bulunacağını ayet ve hadisler bize ifade eder. Cennetin sekiz kapısının olduğu ifade edilir. Kur'an'dan cennetle alakalı değerlendirmelerden yola çıkılarak. Allah'ın rahmetinin gazabını geçmesi e, cehennem kapılarının ya da cehennem bölümlerinin yedi, cennet kapılarının ya da bölümlerinin sekiz olmasıyla da ifade edilebilir. E, dolayısıyla bunlar Kur'an'da cennetin kapıları olarak e, vurgulanır, ebvab kelimesiyle. E, bunlar aynı zamanda e, kapıların genişliğiyle ilgili ya da farklı derecelere sahip olacak müminlerin cennete girecek farklı kapıları olduğu belirtilirken aynı zamanda farklı cennetlerin bölümlerin atları da olduğu ifade edilir. Hadis-i şeriflerden öğrendiğimize göre bu mekanlara belli amel sahipleri farklı cennetlere gidecektir. Farklı kapılardan girerek. Mesela namazlarını dosdoğru ve aksatmadan hakkıyla kılanlar cennetin Namaz kapısından girecekler Cihada katılanlar Allah yolunda e, Malıyla canıyla cihad edenler e, Cihad kapısından Cennete girecek İnfak edenler bol bol Allah yolunda e, Hayır için Mallarını e, Sarf edenler infak kapısından Oruç tutanlar reyyan Kapısından cennete gireceklerdir Reyyan suya kandıran demektir Dolayısıyla Allah için e, sudan yiyeceklerden mahrum kalanların ahirette e, dolu dolu su ve güzel meşrubatlara muhatap olacakları e, özel bir kapı ve özel bir mekan e, vardır. Ona da cennetin reyyan kapısı denilir. Dolayısıyla cennet kapılarının cehennemdekilerinden daha fazla ve cennetin tasavvur edilemeyecek kadar geniş olması cennet ehlinin cehennemliklerden çok olacağını da işaret eder, gösterir. Lütekin bir hadis-i şerifte cennete gireceklerin yerlerini aldıktan sonra orada yine boş yer kalacağı, bunun için Cenab-ı Hakk'ın yeniden bazı nesiller yaratıp cenneti dolduracağı ifade edilir. Buhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Allah'ın rahmetinin gazabını kuşatması, geçmesi ile ilgili ifadeler de bu anlamda değerlendirilebilir. Dolayısıyla cennet sadece köşk ve bahçelerden ibaret değildir. Onun büyüklüğünü e, hadislerden yola çıkarak değerlendirdiğimizde muazzam bir tesis ve külliyeler olduğunu e, değerlendirebiliriz. Cennet sadece bağ ve bahçelerden ibaret, sadece altından ırmaklar akan bir piknik yeri gibi muhteşem güzelliklerden ibaret değil. Bunların yanında Kendilerine has maddelerden oluşan özel nesneleri, özel imkan ve nimetleri, kendilerine ait özel bir tesisleri, külliyeleri mevcut olan muazzam bir yerleşim yeridir. İşte iman edip salih amel sahibi kimselerin ebediyet aleminde, cennet bahçelerinde yaşayacaklarını ifade eden Şura suresinin 22. ayetinde hem ravzat hem de cennet kelimelerin, kullanılır. Bunlardan birisine bahçe anlamı verilirse diğerine tesis veya külliye anlamı vermek daha doğru kabul edilir. Alimlerin bir kısmı buna dikkat çeker. Birçok ayette salih müminlere vaat edilen cennetin çoğul şekliyle kullanıldığına bakılırsa bir Müslüman, Müslümana bazen birden fazla, fazla e, tesislerin, birden fazla e, e, külliye ve e, büyük beldelerin, cennetlerin verileceği cennette bir müslümana bile e, çokça meskenler hazırlandığı anlaşılma, anlaşılabilir dolayısıyla e, dünyadaki gibi sınırlı e, nimetler söz konusu değildir cennetin göklerin ve yerin genişliği kadar olduğunu ifade eden ayetleri de cennetin büyüklüğünün e, anlaşılması açısından bir değerlendirilmesi gerekir cennetler İnsanların yeryüzünün genişliğini gözlerinde fazla büyütmedikleri ama gökyüzünü anlamlandıracak, onun mesafesini rakamlarla ifade edecek bir kelime, bir sayı icat edemediklerini, o yüzden daha dünya gözüyle görülemese de, dünyevi aletlerle görülebilen bütün, e, ...gökteki cisimlerin... ...birinci kat gökte... ...dünya semasında bulunduğunu... E, ...işte... E, ...değişik güneş sistemlerinin... ...galaksilerin... ...hep görülen yakın dünya... ...birinci e, kat... ...sema da... ...bulunan... E, e, ...evrenler olduğunu... ...değerlendirirsek... ...bilemediğimiz daha... ...altı kat göğün olduğunu... Kur'an'ın haber verdiğinden yola çıkarsak daha birinci kat göğün mesafesinin ölçülemeyecek kadar uzun ve milyonlarca senedir ışığının ışık hızıyla dünyaya geldiği halde hala dünyaya yansımayan e, gök cisimlerin bulunduğunu bilim adamları e, ittifakla e, belirtecek kadar e, muazzam e, bir büyüklükten e, ...bahseder... ...ve semanın e, büyüklüğünü... ...başka kelimeyle anlatamadıklarından... ...uzay ifadesiyle... ...ve... E, ...sonsuz boşluk... ...sonsuz... E, ...mesafe diye... ...atlandırdıklarını... ...aslında sonsuz olmadığını onlar da biliyor... E, ...Allah'ın dışında... ...hiçbir şeyin sonsuz olmadığını... E, ...ucu bucağı... ...olmama imkanının... ...bulunmadığını... Ee, ...Müslüman olarak biz de kabul ediyoruz... ...ama o kadar geniş olduğunu biliyoruz... ...bunları niye anlattım... ...Âli İmran Suresinin 133. ayetinde... ...ve Hadid Suresinin 21. ayetinde... ...cennetin göklerin ve yerin genişliği kadar... E, ...olduğunu ifade eden e, ayetten yola çıkarak anlattım ki... ...siz cennetin, cennetlerin genişliğini bir e, tasavvur ediverin... ...dolayısıyla... Ee, bu ayetlerdeki e, ifade cennetin tasavvur edilemeyecek kadar geniş olduğunu e, anlatan bir benzetme olabilir. Buna göre e, genişlik tabiri kullanılmış bir alanın der, dar cephesinin e, genellikle genişliğine göre daha kısa mesafe olduğunu, cennetin uzunluğunun e, semaların genişliği kadar olması yönüyle, çok muazzam bir genişlikten e, bir simge olarak anlatıldığını e, ifade eden alim alimler yanında e, bu ayetlerin dünya hayatında insanoğlu tarafından kavranabilen kainat kadar değerli kainat kadar yüce kainat kadar e, sınırsız kadar sınırsız değil ama sınırsız denilecek kadar e, yüce mesafeleri kapsadığını ya da yine alimlerin bu ayetlerden yola çıkarak madde aleminin insan idrakine sunuluşu gibi cennette onun bilgi ve idrakine sunulması şeklinde değerlendirilir. Ama unutmayalım ki Allahü Teala cennetin genişliği ile ilgili gökleri bütün tabakalarıyla, cennetin büyüklüğüyle alakalı bir benzetme yapmıştır. Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerife göre, cennetin büyüklüğünün ne kadar olabileceğini daha yakın anlayabiliyoruz. Şöyle ki, bu hadis-i şerife göre, cennete en son girecek kişiye, cehennemde günahları miktarı yanıp da, iman ettiğinden dolayı en son cehennemden çıkıp, Son olarak cennete girebilecek, günahkar bir mümine verilecek cennetin miktarının, büyüklüğünün ne kadar olduğunu tahmin edersiniz der Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına. Ashabı tabi ki gayb alameti olarak cennetin e, hududunu da bilemeyecektir, nimetlerini de tasavvur edemeyecektir. O yüzden Allah ve Resulü bilir derler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte... Cennete en son girecek, en zayıf bir mümine verilecek cennetin büyüklüğü sizin dünyanızın iki misli büyüklükte, hadisin diğer rivayetinde de on misli büyüklükte olduğunu ifade eder. Evet sevgili dinleyiciler, en zayıf, en günahkar bir mümine verilecek cennetin büyüklüğünün muhteşemliğine bakın. Bütün dünya, Yetmiyor bütün dünyanın en az iki misli veya on misli büyüklükte bir mekan tahsis ediliyor. Tabii ki Allah için zor diye bir şey yok. Dünyayı e, gezenler veya e, gezmeyi tahayyül edenler dünyanın ne kadar büyük olduğunu coğrafya derslerinden veya e, gittiği ülkelerle mukayese ederek değerlendirebilirler. Yani insanın dünyayı... ...bir ömür boyunca geçse ...bitiremeyeceği kadar... ...bir genişlik var. Ama... E, ...gök cisimleriyle... E, ...birinci kat... E, ...sema ile... ...gökle... E, ...mukayese edilince... ...koca bir okyanusun içerisindeki... ...bir damla kadar... ...bir yer teşkil ediyor... ...veya etmiyor dünya... ...diğer e, evren... ...içerisindeki... E, Dünyadan bildiğimiz dünyevi evren içerisindeki e, yeri. Dolayısıyla cennetin bir kişiye verilecek büyüklüğünün birkaç misli dünya olduğuna göre bütün cennetlerin büyüklüğünün ne kadar bir yer teşkil edeceğini verelim O yüzden... Küçük bir bahçeye sahip olabilmek, küçük bir daireye, apartmana, binaya sahip olmak için nice zahmetler, sıkıntılar çeken, bunu akıllılık olarak gören bir insanın bu zahmetleri e, doğal gördüğü halde böylesine muhteşem e, bir mekana ölçülemeyecek kadar büyük bir cennete e, hazırlanmaması, onun için zahmetlere ve sıkıntılara, katlanmayı doğru görmemesi ne kadar akılla bağdaşabilir, ne kadar doğru ve güzel olabilir. Dolayısıyla dünya nimetleri bile geçici olduğu halde, ne kadar yararlanabileceğimiz, ne kadar o nimetlerle dünya açısında bile mutlu ve huzurlu olacağımızı bilemediğimiz halde, e, onlara sahip olmak için çabalıyoruz, gayret ediyoruz, zahmetlere katlanıyoruz da, Allah'ın e, muhteşem güzelliklerinin sergilendiği, Muazzam büyüklükteki cennetler için ne tür fedakarlıklara e, göğüs germemiz gerektiğini e, bir düşünüverelim, hatırlayıp değerlendirelim. Dolayısıyla Allah'ın bize esas hazırlıkladıkları nimetlerin dünyada değil ahirette olduğunu e, bilelim. Kur'an-ı Kerim'de cennet için güzel meskenler, güzel köşkler ifade diye ifade edildiğini Tevbe suresinde, Saf suresinde hatırlayalım. Dolayısıyla Kur'an'daki cennet tasvirlerinden yola çıkarak sahte cennetlerle avunup oyalanmayı e, ikinci, üçüncü e, mahiyette, üçüncü, beşinci sıralara koyalım. E, önem sırasını ahiret cennetine verelim inşallah. Yine Kur'an'da cennetin tasviri olarak üst üste kurulmuş konaklar denilir Zümer, Zümer suresinin 20. ayetinde. E, köşk, e, saray anlamında ev e, ifadesi kullanılır Tahrim suresinde. O yüzden o cennetlerin maddi manada eleman ve tesislerden, külliyelerden e, oluştuğu e, anlaşılabilir. Cennet hayatıyla ilgili yine Kur'an'daki bazı tasvirler... Cennetin sadece bir iki parça veya bir iki nimetten ibaret değil, çok sayıda nimetlerden oluştuğunu ifade edilir. Dolayısıyla cennet ehli için güzel çadırlar kurulacak, cuma günü güzel kokular saçan rüzgarların estiği çarşıları dolaşacak cennettekiler. Dolayısıyla zarafetlerine güzellikler, zarafetler katacaklardır, sahih Müslim'in rivayet ettiği bir hadisten anladığımıza göre. Herkese e, verilecek cennetin e, tabii ki durumu aynı olmayacaktır. Az önce ifade ettiğim gibi Nisa suresinin 96 Enfal suresinin dördüncü ayetinde e, mükafatın derecelerinin ayrı ayrı olacağı eşit olmayacağı e, vurgulanır. Dolayısıyla e, aralarında yerle gök kadar mesafe bulunan yüz derece bulunduğu cennetlerin e, bölümlerinden e, Tabaka ve e, derecelerinden bahsedilmiş olur. Evet sevgili dinleyiciler. Firdevs cennetleri e, ayetlerde ve hadislerde dört tane olduğu vurgulanır. İkisinin bütün süsleri ve eşyaları altından ikisinin de gümüşten olduğu, müminlerin cemali ilahiyi müşahede edecekleri yerinse adın cenneti olduğu e, Kur'an'da. ...ve hadislerde yer alır. Yine cennetteki dört nehrin fışkıracağı yerin de... ...Firdevs cenneti olduğu... ...Buhari ve Tirmizi'nin rivayet ettiği... ...hadislerde belirtilir. Cennetteki nehirlerden de... ...Kur'an e, ve hadisler... E, ...uzun uzadıya bahsederler. E, cennetlerin... ...altlarından, zeminlerinden... E, ...saray ve köşklerin... ...bahçelerinden görüleceği şekilde... ...nehirlerin aktığı... ...ifade edilir. Dolayısıyla... Bu ayetlerde geçen e, alt kelimesi veya zemin kelimesiyle Türkçe'ye te tercüme edilen e, e, taht kelimesi cennet toprağının görünmeyen alt tabakası demek olmayıp e, efendim ağaçların, binaların ve benzeri tesislerin zemini, eteği anlamındadır. Dolayısıyla hadislerden e, anlaşılan e, ifadeyle cennetteki nehirlerin nehir yataklarında değil yüzeyde aktıkları e, kanaati e, müfessirlerin daha çok e, değerlendirdiği bir çıkarımdır. Cennet lehirlerinin mevcudiyetini belirten ayetler onların mahiyeti hakkında pek fazla bilgi vermez e, ama yer yer e, güzelliklerini tasvir eden ifadelerle bezenir. Dolayısıyla Kur'an'da anlatılan şekliyle cennette içimi bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları ve süzülmüş baldan ırmaklar vardır. Firdevs cennetinin ortasını ve üst kısmını teşkil eden e, dört nehrin de e, oradan çıktığı e, haber verilir Buhari'nin e, rivayet ettiği hadiste. Yine öyle bir nehir vardır ki ancak Muhammed ümmetine verilecektir. Çok şey anlamına gelen Kevser'den e, e, ne kastedildiği yer yer ihtilaflı olmakla birlikte peygamberimizin e, cennetteki bir ne, ümmetine verileceği bir nehir olduğu e, vurgulanır. Yine e, cennet e, nehirlerinden bir e, nehir olduğu e, ya da pınarlardan bir pınar olduğu, havuzlardan bir havuz olduğu e, ifade edilir Kevser'in. Dolayısıyla e, ayette e, ifade edileceği şekilde kötülüklerden, günahlardan, haram ve masiyetten öncelikle şirk... Ve şirke giden yollardan sakınan e, müttaki müminlere bahçelerde, gölgelerde ve pınarların başınlar, başlarında büyük ödüller, nimetler verilecek, onlar orada hazırlanacaklardır, e, ağırlanacaklardır. Hıcır suresinin 45. Mürselat suresinin 41. ayetlerinde ifade edildiği şekilde. Yine cennette çokça ağaçlar ve meyveler olacaktır, koyu yeşilliklerden, Meyveleri kolayca toplanabilen ağaçlardan, yine dünyada çoğu insanın çokça sevdiği hurma, nar, reyhan, kiraz, muz gibi ağaç ve bitkilerden Kur'an'da cennet nimetleri olarak söz edilir. Bunların dünya nimetlerinin bir benzeri olduğu ya da onlar gibi daha güzel nimetlerin bulunduğu şekilde değerlendirmesi yapılabilir. Yine Buhari ve Müslümin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, cennette idmanlı ve hızlı bir binicinin gölgesinde yüz yıl koştuğu halde sonuna ulaşamayacağı kadar büyük bir ağacın bulunduğunu e, ifade eder. E, Buhari'de Be Bedül Halk bölümünde rivayet edilen hadis-i şerife göre. Yine Şeceretül Kult e, adıyla böyle bir ağaçtan bahsedildiği ebediyet ağacının yüzyıllık e, bir mesafeyle e, boyunun e, ulaşılamayacağı gölgesinin geçilemeyeceği bir e, büyüklüğü kuşattığı ifade edilir. Yine cennette Tuğba ağacının mevcudiyeti çokça e, meşhur bir rivayettir ama e, Kur'an ve sahih hadislerde böyle bir e, ağaçtan ee, bahsedilmez tuğba kelimesi e, geçer e, Kur'an'da ama e, müjde anlamında kullanılır böyle bir ağacın e, bulunup bulunmadığını e, tam olarak bilmiyoruz ama nedense e, kız çocuklarına at verilecek veya böyle e, bir e, ağaç e, olduğu e, değişik özellikleriyle bulunduğu e, ne yapılır e, vurgulanır e, ya da anlaşılır e, Kur'an-ı Kerim e, Rahat suresinin 29. E, ayetinde Tuğba kelimesini kullanır. İman ve güzel amel sahipleri için iyi bir ebediyet hayatının hazırlandığı ifade edilir bu ayette. Dolayısıyla Tuğba kelimesi iyilik ve güzellik, iyi ve güzel karşılanan her şey anlamına gelir. E, ama bir ağaç olduğu e, işte e, kökünün e, yukarıda dallarının aşağıda... E, ...bir e, cenneti temsil eden bir ağaç olduğu halk arasında çok meşhurdur... ...ama ayet ve hadislerde bu konu e, net değildir, kesin değildir. Bildiğimiz gibi cennetin köşk, köşkleri, sarayları vardır. E, onların dünya sarayı ve köşklerinden çok daha muhteşem olacağını e, tahmin etmek güç olmasa gerektir. Cennetin gümüş ve altın tuğlalardan, kerpiçlerden yapıldığını harcının misk olduğunu, taşlarının inci ve yakut olduğunu, oraya girenlerin bolluk ve refah içinde üzüntüsüz ve, ve kedersiz yaşayacağını, orada ebedi kalacaklarını, cennette ölümün olmayacağını, insanların cennetten hiç çıkmayacak, orada ölümsüz bir şekilde güzellikleri tadacağını, elbiselerinin eskimeyeceğini, evlilik hayatında bakireliğin devamlı iade edileceğini, Gençliklerinin e, yok olmayacağını, insanların ihtiyar olmayacağını, hastalıklara veya sıkıntılara uğramayacağını, bela ve musibetlerin, korku ve üzüntünün cennette bulunmayacağını ayet ve hadislerden e, rahatlıkla anlayabiliyoruz. Dolayısıyla böyle bir cennet, Allah'ın vaad ettiği, zerre kadar yalan söylemeyen, vadinden caymayacak bir Rabbin e, hatırlattığı, ...vaad ettiği, müjdelediği bir cennet, dünyadaki bütün e, sahte güzelliklerden, geçici fani nimetlerden, e, tüm e, eğlence ve e, oyunlardan çok daha kıymetli olmalı. Çok daha insanı etkilemeli ve ona hazırlayacak güzel e, inanış ve güzel amellere, eylemlere insanları ulaştırmalıdır demek zorundayız. Kur'an-ı Kerim'de cennetle ilgili bazı e, ayet mahallerini e, hatırlatmış olayım. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılmıştır. İşte size vaat olunan gördüğünüz şu cennettir ki o Allah'ın o yönden ona yönelen e, emirlerine riayet eden görmediği halde Rahman'dan korkan e, Allah'ın taatine yönelmiş bir kalple gelen Kimselere aittir o cennetler denilir Kaf suresinin 31 ve 33. ayetlerinde demek ki takva sahiplerine vaad olunan cennet Allah'ın emirlerine hakkıyla riayet eden Allah'a yönelen e, itaatkar mümin insanlara e, selim kalple Allah'a ulaşan kimselere ait olduğu e, belirtilir. Meryem suresinde 60 ve 63. ayetlerde mal olarak şöyle buyurulur. Tövbe edenler, salih amel ve harekette bulunanlar öyle değil. Onlar cehennemlik değildir. Bunlar hiçbir şeyle haksızlığa uğratılmayarak cennete çok merhametli Allah'ın kullarına gıyaben vaat buyurduğu adın cennetlerine gireceklerdir. Onun vaadi şüphesiz yerini bulacaktır. Orada boş söz değil, sadece selam ve selamet duyarlar. Güzelliklere şahit olurlar ve güzellikleri duyarlar. Boş bir ses ve boş bir söz işitmezler. Orada sabah akşam rızıkları da ayaklarına gelecektir. O öyle cennettir ki biz ona kullarımızdan gerçekten Allah'tan sakınan takva sahibi olmaya gayret edenleri varis kılacağız denilir. Taha suresinin 76. ayetinde de e, mal olarak e, şu ifadeye rastlarız. Adın cennetleri vardır ki altlarından ırmaklar akar. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. İşte günahlardan temizlenenlerin mükafatı böyledir denilir. Zuhruf suresinin 71 ila 73. ayetlerinde ise şu bilgilere yer verilir. Canların isteyeceği ve gözlerin hoşlanacağı ne varsa... ''Hepsi oradadır. Siz de orada devamlı olarak kalacaksınız. İşte bu, sizin çalıştığınız ameller sebebiyle mirasçı kılındığınız cennettir. Sizin için orada çok meyveler vardır. Onlardan yiyeceksiniz.'' buyrulur. İnsan Suresinin 11 ila 22. ayetlerini, e, mealini de vereyim. E, ondan sonra sözlerimi toparlamaya gayret edeyim. ''İşte bu yüzden Allah onları o günün fenalığından muhafaza eder.'' Yüzlerine parlaklık, gönüllerine sevinç verir. Sabretmelerine karşılık onlara cenneti ve oradaki ipekleri lütfeder. Orada koltuklarına kurulmuş olarak bulunurlar. Ne yakıcı sıcak görürler orada ne de dondurucu soğuk. Ağaçların gölgeleri üzerine gö ağaçların gölgeleri üzerlerine sarkar. Kolayca koparılabilen meyveleri istifadelerine sunulur. Yanlarında gümüş kaplar ve billur kaselerle Gümüşü beyazlıkta billür gibi şeffaf kupalarla dolaşılır ki cennet sakinleri bunlara dolduracakları cennet e, meşrubatlarını cennet insanların iştahları ölçüsünde tayin ve takdir ederler. Onlara da onlara orada bir kaseden içirilir ki karışımında zencefil vardır bu içecek orada bir pınardır ki adına selsebil denir. Cennettekilerin etrafında öyle ölümsüz genç hizmetçiler dolaşır ki onları gördüğünde kendilerini etrafa saçılmış inciler sanırsın. Ne yana baksan yığınla nimet ve ulu bir saltanat görürsün. Üzerlerinde ince yeşil ipekli, parlak atlastan elbiseler vardır. Rableri onlara tertemiz içecekler içirir. Onlara işte bu sizin dünyada işlediklerinizin karşılığıdır. Çalışmalarınız ...şükre değer denilir. Dolayısıyla böylese ne güzel nimetlere hazırlanmak için... ...Kur'an'ın istediği yoldan ayrılmamalı, cennete ulaştıracak zor da olsa güzel nimetlere, araçlara e, yapışıp... ...imandan, salih amelden e, zerre kadar ayrılmamalıyız. Hepimize e, Allah'ın ebedi cennet nimetlerine ulaştıracak güzellikleri e, tavsiye ediyor. E, Dünya da cennete ulaşmanın e, yolunun ancak Allah'a itaatten geçtiğini, cennetin olmazsa olmaz şartının Kur'ana, Kur'anın emirlerine uymak e, olduğunu e, ifade ediyorum. Bu ifadeler ve e, dua ve temennilerimizle inanan ve salih amel işleyen bütün e, Müslümanların yurdu olan cennete hazır olmalarını Allah'ın e, bu mükafatı layık olan bütün Müslümanlara vereceğini inşallah bütün mümin kardeşlerimize böyle mükafatları e, vermesini Cenab-ı Hak'tan dua ediyor. E, hepinizi hayırlarla e, güzelliklerle ee, kalın diyerek Allah'a emanet ediyorum. İnşallah cennetle ilgili e, konumuzu önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.